Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, taguttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin, dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akibetlerinin ne olduğunu görün. Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki, Allah, dalâlette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz. Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah, ölen kimseyi diriltmez, dediler. Hayır, diriltecek. Bu, onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserîsi bunu bilmezler. Diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri o bazı, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkar edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz. O da hemen olu verir. Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi o muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Senden önce de gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız, ilim adamlarına sorunuz. Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resûlüm, bu zikri indirdik ki, kendilerine indirileni, insanlara açıklayasın. Umulur ki, düşünüp anlarlar. Şer planları hazırlayanlar, emin mi oldular, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden, yahut hiç ummadıkları bir yerden azabın gelmesinden, yahut gezip dolaşırlarken, Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamasından, çünkü onlar, kaçıp kurtulacak durumda değildirler. Yahut da, kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Görmüyorlar mı ki, Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile, nasıl sağdan soldan sürünüp, Allah'a secde ederek dönmektedir? Hem göklerde ve yerde ne varsa, hepsi herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, Hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler. Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.